Gayet önemli iki meseleyi sizlere zekâbetinize itimaden Risale-i Nur'dan müteferrikan parçaları bulunmalarına binaen gayet muhtasar konuşacağım. Birincisi Risale-i Nur'un hakiki ve hakikatli bir şâkirdi bulunan ve Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın katibi bu defa yazdığı mektupta haddimden bin derece ziyade hüsnü zanına istinaden bir hakikat soruyor. Risale-i Nur'un şahs-ı gayet ehemmiyetli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 ve müptela şahsiyetlerle bağlanmaz bağlansa vazifeye ehemmiyetli zarardır saniyen risale-i nur'un tezahürü yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyacı manevi lisanıyla kur'an'dan gelmiş yalnız o tercümanın istidadına bakan fezler değil belki o tercümanın muhatapları bedersi kur'an'da arkadaşları olan halis ve metin ve sadık zatların o fezleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi, çok cihetlerle o tercümanın istidadından çok ziyade, onurların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un ve şakirtlerinin şahs-ı manevîsinin hakikatini, onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Eğer ihlâssızlıkla bozmazsa, bir takaddüm şerefi bulunabilir. Salisen, Bu zaman, cemaat zamanıdır ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahs-ı manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Onun için, o mübarek kardeşimin yazdığı gibi, alemi İslam'ı bir cihette tenvir edecek ve kutsî bir dehanın nurları olan bir vazife-i imaniye, biçare, zayıf, mağlup, hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan muannit hasımları bulunan bir şahsa yüklenmez,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 Fakat şimdi Risale-i Nur şahkirtlerine layık bir üstada muvafık bir ulvi mertebe ve fazileti bilçare kusurlu bu şahsımda kabul ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle çalışmaları bu noktada haddimden ziyade hüsnü zanları kabul edilebilir. Fakat Risale-i Nur'un şahs-ı malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerektir. Fakat başta zındıklar ve ehli dalâlet ve ehli siyaset ve ehli gaflet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 çok halis, çok kıymettar kardeşim Hüsrev. Senin bayramın ikinci gününde elime geçen mektubun, bir güvercin haber veriyor gibi geldiği aynı günde, beni çok müteessir eden, hadiseyi i taarruziyeden neşet eden elemlerime, kederlerime bir merhem, bir ilaç hükmüne geçti. Bu manayı hatıra getirdi. Sana ihanet eden ehemmiyetsiz adamlara karşı, gül ve nur fabrikasının kahramanlarının harikulade hürmet ve ihtiramları varken, böyle bir iki vicdansızın hakaretine değil, milyonlarca düşmanların ihanetlerine karşı gelebilir ve hükümden ıskat edebilir diye kalbime geldi. Fakat kendi şahsıma baktım ki, kurumuş, çürümüş, vazifesi bitmiş bir hurma çekirdeği hükmündeyken, Risale-i Nur bahçesinde bir derece o çekirdekten tezahür eden meyvedar, muhteşem koca bir ağaç nazarıyla baktığınızı gördüm. Sizin fevkalade hüsnü zannınız, o ağaçtan ileri geldiğini. Ve çekirdeğin de bir cihette, bir nevi vesile olduğu cihetinde hüsnü zanla mazhar olmuş gördüm. O mektubun birinci sayfesi güzeldir. Ben de iştirak ediyorum. İkinci sayfede birkaç yerde kalem karıştırdım, tadil ettim. Ez cümle, Hazreti Hasan Hasan radıyallahu anh'ın altı aylık hilafetiyle beraber, Risale-i Nur'un cevşen Kebir'den ve cel aldığı bir kuvvet ve feyizle, vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan, neşr-i hakaik imaniye noktasında, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek, tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes'ud edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur ve onun şahs-ı manevisi, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın bir muavini, bir mütemmimi, bir manevi beledi hükmündedir, diye senin mektubunu tadil ettim. Buna kıyasen, sana vekaleten bir iki yerde kalem karıştırdım. Fakat aynı günde mahkeme, kitaplarım içinde bana teslim ettikleri mektuplar, müsveddeleri ve onların üstünde yeşil kalemle işaretlerine göre, çok ehemmiyet verdikleri o müsveddeler içinde, bu size yazdığım noksan bir parçayı gördüm. Fesübhanallah dedim. Mektubuna benimle cevap ver diye manasını aldım. Belki bu parça lahikaya girmiş, ben de size aynını yazıyorum. Parça budur. Benim çok kusurlu şahsıma hüsnü zan ile verdiğiniz makamlar cihetinde değil belki vazifeye hizmete bakıp o noktada bakmalısınız. Perde açılsa benim baştan aşağıya kadar kusurat ile alûde mahiyetim benden kaçma bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek vevğinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nispeten kardeşim, mürşitlik haddim değil. Üstad da değilim belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârane dua ve himmetinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Cenabı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetli ve her ehli imana menfaatli bir hizmette taksimi mesai kaidesiyle iştirak etmişiz tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevînin fevkalade ehemmiyet ve kıymeti ve üstatlığı ve irşadı, bize kâfidir. Madem bu zamanda, her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye bir kutsi vazifedir. Hem kemmiyet, keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır. Hem muvakkat ve mütehavvil siyaset daireleri, ebedî, daimî, sabit hizmet-i imaniye nispeten ehemmiyetsizdir, mikyas olmaz. Risale-i Talimatı dairesinde bize bahşettiği feizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddimden fazla fevkalade hüsnü zan ile müfritane ali makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Elhak bunda tam terakki etmişsiniz. Parça bitti. Aziz Sıddık, sebatkar, muhlis kardeşlerim. Hem maddi hem manevi, hem nefsim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 El cevap nasıl ki ehl-i hamiyet bir insan dostların hayatını kurtarmak için kendini feda eder öyle de ehl-i imanın hayat ebediyelerini tehlikeli düşmanlardan muhafaza etmek için lüzum olsa hem lüzum var kendim değil yalnız layık olmadığım o makamları belki hakiki hayat ebediyenin makamlarını dahi feda etmeye Risale-i Nur'dan aldığım dersi terk ederim.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 ve o makamlara kendini yakıştırmak için bazı kutsi hizmetlerini ve hakikatları basamak ve vesile yapıyor diye itham altında kalıp neşrettiği hakikatlar dahi tereddütler ile revaciz edilenir. Şahsa makama faydası bir ise revaçsızlıkla umuma zararı bindir. Elhasıl hakikatı ihlas benim için şanı şerefe ve maddi ve manevi rütbelere vesile olabilen şeylerden benim men ediyor?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 Fakat o binler adam dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveseler ile o kutbun derslerini hususi makamından ve hususi hissiyatından geliyor nazarıyla bakıp malup olarak dağılabilirler. Bu mana için hizmetkarlığı makamatlara tercih ediyorum. Hatta bu defa bana beşbecihle kanunsuz bayramda düşmanlarımın planıyla bana ihanet eden o malum adama şimdilik bir bela gelmesin diye telaş ettim.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 Risale-i Nur'un şâkirtlerinin maîşet cihetindeki bereketine ve bazıların tokatlarına dairdi. Burada aynen Kastamonu'daki tokat yiyenler gibi şüphe kalmamış, beş adam aynen burada da tokat yediler. Evet, biz gözümüzle gördük, hiç şüphemiz kalmadı. Buranın talebeleri namına Ceylan İbrahim. Risale-i Nur'un bir katibi dedi ki, neden dostların kusuratına tokat gelir, hücum eden düşmanlara bu tarzda gelmiyor? El cevap memur olmayan veya hususi şahsi itibariyle hıyanet eden hususi tokat yer. Bu bir vukuat pek çoktur. Ve tam sadakat edenlerde, maliyetindeki bereket ve kalbindeki rahat ciyetinde ikramlara mazhar olanlar dahi pek çoktur. Eğer memur ise kanun namına kanunsuz hıyanet eden ilişen o memlekete o biçare ahaliye bir umumi tokada vesile olur. Ya zelzele ya yağmursuzluk, ya hastalık, ya fırtına gibi umumî belalara bir vesile olur. Kendisi zahiren hususi tokat yememiş gibi görünüyor. Hem eğer, dinsizlik hesabına, imani hizmetimize ilişenler olsa, اَذْظُلْمُ لَا يَدُومُ وَالْكُفْرُ yedum kaidesince, küfür derecesine giren öylelerin zulümleri, büyük olduğu için, ahirete tehir edilir. Ekseriyetçe, küçük zulümler gibi cezaları dünyaca tacil edilmez. El Hu Huvel Said Nursi Ankara'da bulunan Emniyet-i Umumiye Müdürü Bey'e 20 senedir gayri resmi hem haps-ı münferit hem tecrid-i mutlak içinde bulunduğu ve sebepsiz evham yüzünden emsalsiz tazzip gördüğü halde sükût eden bir biçare ile resmi değil hakiki ve ciddi görüşmek istersen az sizinle konuşacağım. Evvela iki sene iki mahkeme yirmi sene hayatımın eserlerini, mektuplarını tetkikten sonra, idare ve asayiş aleyhinde hiçbir madde bulunmadığına ve bulmadıklarına delil, mahrem ve gayrimahrem bütün kitaplarımı beraatimle beraber iade etmeleri, cerhedilmez bir hüccettir, bir senettir. Yirmi seneden evvelki hayatım ise, bu vatan ve millet lehinde fedakârâne sarf olunduğuna delil, eski harbi i gönüllü alay kumandanı olarak, Başkumandanın takdiratı altında hizmetlerimle ve harekatı milliyede fevkalade hizmetimi Ankara'daki hükümet reisleri takdir ile ve meclis-mebusan beni orada görmekle alkışlamasıdır. Demek bu 20 senede bana verilen azap bütün bütün kanunsuz ve keyfi bir muameledir. Bu 20 sene 40 bayramımı münzevi yalnız geçirdim. Artık yeter. Kabir kapısındayım. Beni dünyaya baktırmayınız. Hem emniyet-i umumiye reisi olduğunuz cihetle, benim hizmetime taraftar olmanız lazım. Çünkü mahkemelerce sabit olduğu gibi, Risale-i Nur'un dersleri, dünyaya baktığı vakit bütün kuvvetleriyle asayişin temellerini muhafaza etmek, korumak ve fesat ve ihtilallerin önünü kesmek olmasından, kutsi ve manevi inzibat komiserleri hükmünde olduğuna delil, üç vilayet zabıtalarını işhat edebilirim. Risale-i Nur'un dersini işitenler, polisten ziyade asayişe hizmet ettiklerini ehli insaf zabıtalar anlamışlar. Bu ahirde pek ziyade ahalî memurlar, benimle görüşmekten ürkütmek cihetiyle anladım ki, hakkımda haddimden fazla belayık olmadığım teveccüh ammeyi kırmak için imiş. Ben de size bunu katiyen beyan edip ve has kardeşlerime mahremce yazdığım mektuplarda teveccüh ammeyi katiyen, Mesleğimize ve ihlasımıza muhalif olduğu için şahsıma kabul etmiyorum ve reddediyorum. Ve o hususta çok has kardeşlerimin de hatırlarını kırmışım. Yalnız Kur'an-ı Hakîm'in hakikatini emsalsiz bir surette tefsir eden Risale-i Nur'un kıymetini gösteren eski zatların gaybî haberlerini kabul edip yazmışım. Ve kendim adi bir hizmetkar olduğumu ispat etmişim. Farz-ı muhal olarak bu teveccüh âmmeye taraftar olsam da, Asayiş lehinde hizmet edecek ve sizin gibi asayiş memurlarına faydası dokunacak. Madem ölüm öldürülmüyor, hayattan çok ziyade ehemmiyetli bir meseledir. Yüzde doksanı, bu hayatın selametine çalışıyorlar. Biz Risale-i Nurşakirtleri de, herkesin başına muhakkak gelecek olan ölümün dehşetli hücumuna karşı mücadele ediyoruz. Hadsiz şükür olsun ki, şimdiye kadar o ölüm idamı ebedisini, Yüzbinler adam hakkında terhis tezkeresine, Risale-i Nur ile çevirdiğine yüzbinler şahit gösterebiliriz. Bu hakikat noktayı nazarından, sizin gibi vatanperver, milliyetperverler, bizi teşviklerle alkışlaması lazım gelirken, evhamlarla ittiham altına alıp, tarassutlarla taciz etmek, ne kadar insaftan ve hamiyetten uzak olduğunu insafınıza havale ediyorum. Gayri resmi tecrit ve hapsi münferitte Said Nursi.